Esselamu aleyküm ve rahmetullah ilelerken size Kopenhag'dan e, Cuma konuşması yapıyorum. Efendim Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Selam Efendimiz Hazretlerinin birkaç hadis-i şerifini o gül bahçesinden bir demet size sunacağım inşallah. E, birinci hadis-i şerif münafıkların yaptıkları gıybetlere karşı müminlerin takılması gereken durumla ilgili. Okuyorum hadisi şerifin metnini. Men hama müminen min münafıkın bu bihi ve asallahu meleken yahmi lahmehu yevmel kıyameti min nari cehennem. Zemen remâ Müslüman bir şeyin yürüdü şeynehu bihi habesallahu ala cisri cehenneme hatta yakhruca mimma kar Bu Ahmed ibn Hanbel ve Ebu Davud ve Taberani ve çok sevdiğim Abdullah ibn Mübarek ve İbni Dünya gibi kaynakların yazdığı bir hadisi şerif. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz buyuruyor ki: "Men hama mü'mina min münafıkın yagita bu bihi." Kıymet eden bir münafık karşı, bir mümini himaye eden, koruyan, muzafa eden bir Müslümana Allah efendim kıyamet gününde onun vücudunu, etini cehennem ateşinin zararından engelleyen, himaye eden, koruyan bir melek e, yaratır, efendim vazifelendirir. O da onu korur. Kim bir Müslüman'a onu kötülemek maksadıyla, efendim ayıplayacak, kararlayacak bir şey iftira olarak atarsa, efendim yanlış yani doğru olmayan bir sıfat, bir durum Allah onu cehennemin köprüsü üzerinde hapseder, durdurur. Söylediklerini efendim geri alıncaya, söyleceklerinden vazgeçinceye kadar. Şimdi az ve muhterem kardeşlerim, biliyorsunuz insanlar arasında dargınlıklara sebep olan, düşmanlıklara sebep olan toplumun huzurunu bozan hastalıklardan birisi de gıybet hastalığıdır. Gıybet bir Müslümanın, bir insanın olmadığı yerde, onun gıyabında, onun aleyhine bir şeyler söylemektir. Doğru bile olsa, efendim onun aleyhinde konuşmaması lazım gelirken söylemek. Kusurunu söylemek ve onu efendim gıybet etmek. Şimdi bunu yapmamak lazım. Kimsenin arkasından konuşmamak lazım. Efendim söyleyecekse ilk önceki ona söylemeli. Bak senin şöyle bir kusurunu gördüm kardeşim. Mümkünse bunu düzen, bu hatalı, şu hayata aykırı, bu hadise aykırı yapma bunu demeli. İkisi arasında kalmalı. Onu böyle olmadığı bir yerde arkasından çekiştirmek çok ayırt. Bunu yapmamak lazım. Birisi, birisi böyle yaptığı zaman müminin, öteki müminin, bunu konuşan toplumdaki müminin onun savunması lazım. Yani o söylenen kusur o arkadaşta olsa bile onu savunması lazım. Himaye etmesi lazım. Gıybeti engellemesi lazım. Kim böyle bir Müslümanı, bir münafığın gıybetine karşı korursa, himaye ederse, Allah da onun cehennem ateşine maruz kalmasından, vücudunun ateşte yanmasından korumak için ona bir melek görevlendirecek. Demek ki hepimiz bir kere gıybet etmemeliyiz, dilimize sahip olmalıyız, bir Müslümanın aleyhinde konuşmamalıyız. Şimdi ben İsveç'teydim bugüne kadar, İsveç'teyken duydum ki buradaki güya Müslüman, değil yani cami cemaatinden kimseler öyle yalan yanlış sözler söylemişler ki benim hakkımda. Yani aslı esası yok. Mümkün değil. Çok büyük yalan, çok büyük iftira. Demek ki ilk önce böyle kusurları, günahları, iftirayı yalanı söylememek lazım. İkincisi, böyle bir yalan, iftira Böyle bir söz söylendiği zaman hadi hemen onu soruma, e, korumak lazım yani karalanmak isteyen kimseyi ve karalanmak isteyen kimseyi de susturmak lazım bunun maddi manevi faydaları çok künyevi okuryivi faydaları çok toplum bir zarara uğramayacak efendim kişi de ahirette böyle güzel davranışının toplumu efendim huzursuzlar sevecek bir şeyi engellemenin mükafatını alacak. Aksine bir Müslüman'a bir onu karalamak için, gözden düşürmek için bir iftira atarsa bilse, Müslüman bile olsa o cennete giremeyecek. Cehennemin köprüsü olan Sırat'ta durdurulacak ve o sözünden dönünceye kadar efendim orada hapsedilecek diye bildiriliyor. Allahu Teala Hazretleri müminler arasındaki muhabbeti arttırsın. Yani Müslümanlar kardeştir, müminler kardeştir, bütün insanlar kardeştir. Bütün insanların Müslüman iyiliğini ister. Hatta mümin olmayanın bile dalaletten, günahtan, küfürden, inançsızlıktan, şirkten kurtulmasını doğru yola gelmesini ister de onun için çalışır. Yani bu kadar iyi niyetlidir. Herkese karşı çok iyi niyeti vardır ee, bir e, Müslümanın. E, kötülük kaynaklarını e, kapatması lazım. Toplumun efendim, birliğini, beraberliğini bozacak her şeyden kaçınması lazım. Bu birinci hadis şerifi tamamlamadan önce de bir şey söyleyeyim. E, şeytan biliyorsunuz, insanın günahları işlemesi için o günahları zevkli ve tatlı gösterir. Yani seve seve Tatlı tatlı güle oynaya yapmasını sağlamak için onları süsler, allar, pullar tatlılaştırır, seve seve yaptırır. Onun için dedikodu tatlı gelir insanlara kapı eşiğinde veya toplantılarda birilerini çekiştirmek. Hatta gazete sütunlarında, hatta efendim, yayın programlarında sosyete dedikodusu deniliyor ve program konusu yapılıyor. Filanca artist şöyle yapmış, falanca efendim geceyi geceyi şöyle geçirmiş vesaire. Yani halbuki İslam böyle şeyleri uygun görmüyor. Ee, yani insanın böyle şeylerden zevk alması şeytanın bir oyunudur. Günah olan şey zevk de olsa bile mümin efendim eline diline sahip olacak, günah olan şeyi yapmayacak, yanlış işe kaymayacak, efendim kendisini tutacak. İkinci hadis-i şerife geçiyorum. Efendim, men hafe Allah'a, hafe Allahu ihafallahu min şey'in. Ve men lem yahfe illaha, e ihafehullahu min kulli şey'. Abdullah Ömer ve diğer evet. e, ravilerden rivayet edilmiş bir hadis-i şerif ilahi bir efendim kanunu bildiriyor. Allah -u Teala Hazretleri'nin efendim kullarına nasıl e, efendim e, davrandığını, nasıl muamele ettiğini gösteren bir hadisi şerif. Diyor ki peygamberim efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Men haf Allah kim Allah'tan korkarsa efendim e Allahu min kulli Allah her şeyi ondan korkutur. Yani Herkes ondan çekinir, ona hürmet eder, ona saygı duyar. Onun heybeti başkalarının efendim kalbine, aklına çöker. Peygamber Efendimiz'i mesela görünce bir kimse tilt titrerdi. Bir ay uzaklıktaki, mesafedeki düşmanını yüreği hoplardı. allah Teala Hazretleri öyle bir heybet vermiş. Halbuki insanların en güzeliydi, en nurlusuydu. En tatlısıydı, en merhametlisiydi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ama Allah'tan çok korktuğu için Allah da herkesi ondan korkutuyor. Herkes ona karşı saygı duyuyor. Şimdi Allah'tan bir mümin niye korkar? Allah güzel olduğuna göre, her şey güzel olduğuna göre, lütfu, kahri güzel, ne ilerse güzel ilerlediğimize göre insan Allah'tan niçin korkar? Allah'ın rızasına aykırı bir iş yapıp rızasını kaybetmekten korkar. Kahrına uğramaktan korkar. Lütfundan mahrum kalmaktan, rahmetinden uzak düşmekten korkar. Bu korku normal. Ve tabi, efendim Allah korkusu her türlü hayırın efendim kaynağıdır. Dürüst hareket etmenin Esasıdır, kaynağıdır. Bir insan Allah'tan korktu mu Doğru söyler. Yanlış söylemez. Allah'tan korktuğu için Hesaba çekileceğini bildiği için efendim Günah işlemekten kaçınır. Yalan söylemekten kaçınır. Hakkı söylememekten kaçınır. Kur'an'ın ve Sünnetin emirlerinden Aykırı iş yapmaktan kaçınır. E, bu Allah korkusu. Onun için e, Hikmetin kaynağıdır, başıdır. İnsan Allah'tan korkarsa her sözü ölçülü, ilge, hakim, mütefekkir efendim, filozof bir insan olur. Onun için Allah'tan korku insanın yüreğinde yer etmeli. Seven insan aynı zamanda korkan insandır. Sevgilisinin sevdiğinin efendim lütfundan mahrum kalma, idarından uzak kalma korkar. Şimdi bir insan Allah'tan korktu mu Allah ona heybet veriyor. Neden? Adam dürüst. Paraya aldanmıyor. Hakkı söylüyor. Hiç kimseden korkmuyor. Habisten korkmuyor. İdamdan korkmuyor. Efendim cezadan korkmuyor. Allah'tan korkuyor. Onun için her şeyi doğru düzgün söylüyor. O zaman onlar ondan korkarlar. Allah Allah. Bu dürüst adam. Efendim sağ solu belli olmaz. Efendim deme lazım. Biz bunun karşısında ayağımızı denk alalım. Efendim ciddi olalım, dikkatli olalım, hata yapmama gayret edelim filan derler. Bu Allah'ın bir ilahi kanunu. Sadece insanlar üzerinde değil, başka mahluklar üzerinde de Allah onun korkusunu yerleştirir. Bir ilginç hadisi şerifi, daha önceki yıllar konuşmamda anlatmıştım. Efendim Abdullah Ömer'in bir çöl arslanının üstüne böyle cesaretle nasıl yürüdüğünü aslanı kollarından tutup yoldan nasıl çekip efendim, kışalayıp e, dehleyip e, yolu servet hale getirdiğini efendim, anlatmıştım. E, Medine'de herkes böyle dışarı çıkmaktan korkuyorlarmış. Hazreti Ömeroğlu Abdullah e, radiyallahu anhına demiş niye bekleşiyorsunuz burada? Demişler ki kabilemize gideceğiz. Medine'den ayrılacağız. Yerimize, yurdumuza gideceğiz ama baksana ileride bir işte çöl yırtıcı hayvanı aslan orada görünüyor bak gözle görünüyor. Gidemiyoruz saldırır diye. Onun üzerine Hazreti Ömer yürümüş onun yanına kadar. Aslan ona bir şey yapmıyor. Ee, efendim kulağından tutmuş. Başka tutulacak yeri yok. Ee, sürüklemiş efendim kışalamış. Ondan sonra da insanların yanına gelmiş demiş ki buyurun. Yolu serbest hale getirdim. Geçin gidin. Sadaka Resulullah. Resulullah ne kadar hikmetli ne kadar doğru buyurmuş. Ondan duymuştum ki efendim bir insan Allah'tan korkarsa efendim e, her şey ondan korkar. Ama Allah'tan korkmazsa bu hadis-i şerifin devamına geçiyor. Şimdi zemenlem ya kafillaha kim Allah'tan korkmazsa Allah'tan korkmayan ne yapar? Günah işler. Allah'ı düşünmez, cezayı düşünmez, ahireti düşünmez, mahkeme-i kübrayı düşünmez. Dünya menfaatı için, keyfi için, zevki için, nefsi için, şeytana uyduğu için kötü şeyler işler. Zararlı şeyler işler. O zaman <gülüyor> her şeyden Allah onu korkan yürkek bir insan haline getirir. Endişeli olur. Yani adam sağında, arkasında, sonunda bir pat diye ses gelse hemen döner eyvah beni vuracaklar mı? Eyvah bir şey olacak mı? Yani bu biliyoruz şeylerde de Çete reisleri filan de böyle heyecandan şeker hastası olurlarmış, gerilimlere düşerlermiş. Neden? Her, her şeyden korkuyor. Yani her an bir hücuma uğrayabilirim diye korkuyor. Ama Allah'tan korktu mu, efendim her şey ondan korkuyor. O kimseden korkmuyor, sırf Allah'tan korkuyor. Allah'tan korkmadı mı bu sefer her şeyden korkan, ürken, endişe eden bir şey kimse haline gelir. Tabi yani bu da hayatı zehir eder. Yani hayat biraz efendim böyle serazat yaşamak içindir. Gönlünce, keyfince, muradınca yaşamak içindir. Efendim her an korkular içinde olan bir insanın hayatı zehir olur. Mesela deniliyor ki bir insanın unutması da bir nimettir. Çünkü insan unuttuğu için e, her an cehennemi hatırlamıyor. Unuttuğu için ahiret azaplarını hatırına getirmediği için rahat uyuyor eğer insanoğlu ahirette ne kadar büyük bir hesaba çekileceğini, ne kadar büyük azaplar cezalı insanlar için hazırlanmış olduğunu, günahkar insanlar için bilseler ağızlarının tadı kalmaz. Yani cehennemden bir sahne rüyalarında gösterirse kendisine aklını oynatır. Yani bir daha artık hayatta yüzü gülmez insanın. Veya cennetteki bir nimeti görse, Dünyaya artık metelik vermez. Hep onu ister. E, devamlı korku da insanı hasta eder. Doktorların söylediği bir husus e, efendim e, hayattan hiçbir tatalmaz, hiçbir şey yapmaz. Demek ki e, hayatta hepimizin iyi Müslüman olarak sadece Allah'ın rızasını düşünmesi lazım. E, sadece Allah'tan korkması lazım. Allah'tan gayriden korkmaması lazım. Bizim e, Aziz hocamız rahmetullahi aleyh, hocamız Mehmet Said Efendi, Kades Azizin arkadaşı ve ondan önceki Efendim Selefi mübarek e, demiş ki biz Allah'tan korkmayanlardan korkarız. Yani insan Allah'tan korkmadı mı onun akıbeti fena olur da biz de onun için yazık, üzülürüz. Yani ölecek, gelecek, fena durumlara düşecek diye onlardan korkarız dermiş. Yani e, yazık olacak ona diye. Onun için bizim Allah korkusunu zihnimize yerleştirmemiz lazım. bildi mi insan hem Allah'ı sever hem Allah'tan korkar. Sever çünkü her türlü güzelliği yaratan Allah, yerleri, gökleri, çayırları, çimenleri, çiçekleri, meyveleri, nimetleri, efendim hikmetleri, ibretleri yaratan Allah. Her şey güzel, o zaman sever. Yani iyi bir mutasavvıf, iyi bir sofiyi, arif bir kimse. Her şeye baktığı zaman böyle zevkten halden e, hale geçer. Çok memnun olur. Her şeyde bir ibret görür, bir güzellik görür. Allah'ın güzelliğini temaşa eder her şeyden. Tabi bir korkun tarafı olacak. Bir de Allah'ın efendim bu güzel lütuflarından mahrum olurum. Allah'a asi olursam, Rabb'in bana itab ederse, sorgu sorarsa niye böyle yaptın ey konum, ben sana bu kadar nimeti verdiğim halde diye mahcup olurum diye korkar. Korkuyu içimize yerleştirmeliyiz. Allah'tan korkarak efendim Allah'ı severek sevgiyle karışık bir korku tatlı bir korku ile yaşamalıyız. Yalnız Allah'tan korkmalıyız. Onun için hakkı söylemekten geri durmamalıyız. Maddi menfaat hesabı yapıp da bilah ve hakikat sözler söylememeli kimse. Yani bazısı, efendim bilmem e, bir işi sağlamak için veya kendisini kurtarmak için bazı şeyler söylüyor, yanlış söylüyor veya doğruyu söylemiyor, kıvırttırıyor, efendim bilmem lafı, lafı yuvarlıyor veya efendim iyi insanlara kötü diyor veya kötü insanlara eyvallah ediyor veya efendim e, dalga ediyor. Efendim, baş eğiyor. Bunlar hiçbirisi doğru değil. Yani Allah bunların hepsinin hesabını sorar. Kim yanlış iş yaparsa Allah o yanlış iş yapana yanlış yaptığı işi sorar. Onun için insanın yanlış iş yapmama e, çok dikkat etmesi lazım. Ayağının denk atması lazım. Sözünü söylemesi lazım. Hele hele bir insan herkesin kendisinin ağzına baktığı alim bir kimse ise efendim, hoca diye tanınmışsa e, o insanın ağzından yanlış söz çıkmamalı. Hilaf-ı hafikat, Kur'an'a ayet-i söz çıkmamalı. Bir münafığın meti çıkmamalı. Birkaç kafire daltavukluk çıkmamalı. Bir müminin hakkını savunmalı o kimse. Bak e, Müslümana kıymet edildiği zaman ne yapmak gerektiğini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz söylüyor. O kimse Müslümandan yana davrunu koyacak. Efendim ben böyle yaparsam, efendim işlerim aksar, şirketlerim bozulur. Böyle, böyle saçma hesap olmaz. Bu Allah'ın sevmediği bir hesaptır. Bu hesap yanlış bir hesaptır. Sonu ters tarafa çıkar. Mümin efendim Allah'tan korkacak, hakkı söyleyecek. Yani sen bizim büyüklerimiz öyle derdi. Yanlış bir iş yapan bir kimseysen Allah'tan korkmaz mısın ya? Yani hesap var. Yarın ruz Mahşer'de, mahkemeyi i Kübra'da Allah'ın huzurunda ne söyleyeceksin? Allah'tan korkmuyorsun. Bire Allah'tan korkmaz, halktan utanmaz derlerdi. Yani hitap edecekleri zaman halktan, çünkü halk da halk hakkın efendim, e, hakkı anlar. Halk ariftir. Yani belki çok tahsil değildir ama e, müminin ferasetiyle anlar. Yani Allah'tan korkmuyor musun? Halktan e, utanmıyor musun? Onun için Hazreti Muhterem kardeşlerim, Allah'a yalvaralım. Bizde kötü huy varsa, yani kimde kötü huy varsa, o kötü huyları izale edin. Hayat imtihanlarla doludur. İnsanın karşısına çeşitli durumlar gelir. O durumlarda her şey olabilir. Ama Değdemir Efendimiz diyor ki, mümin kusur işleyebilir, hata işleyebilir, yanlış söz söyleyebilir, yani şey yanlış hareket edebilir. Ama doğru söyler. Yani mümin daima doğru söyle Hz. Bilal Habeşi radıyallahu anh efendim tazik ediyorlar kendisine dininden dön Allah bir deme efendim İslam'ı bırak efendim şirke dön, küfre dön adamcağız işte e, köle efendim maddi imkanı yok efendim zayıf bir kimse ayrıca Mekke Habeşistan kökenli oradan gelmiş garip bir kimse, baskı yapıyorlar. O da o işkenceye rağmen daima ne diyordu? Ehad, ehad, ehad. Allah bir tektir, bir tekdir, bir tektir. Yani hakkı söylemekten dönmek, hakkın gayri dört söylemek mümine yakışmaz. Hakkı söyleyecek. Efendim korkuyorum. Korksam da hakkı söyleyeceksin. Ki herkes bilecek. Herkes senin ağzına bakıyor. Onun için hakkı söyleyeceksin. Hakkı söylemezse efendim o zaman Allah'tan korkmuyor. Allah'tan korkmadığı zaman da Allah onu her şeye maruz bıraktırır, tehlikeye, her türlü tehlikeden, korkar. Gecesi, gündüzü vehimle, korkuyla geçer. Titremekle, efendim böyle dalavereyle geçer. Bir şey olmasın. Allahu Teala hazretleri herkese güzel uylar versin. Kötü uykular olanları da kötü uylardan temizlesin. Üçüncü bir hadisi şerifi eklemek istiyorum efendim. Men harac. Yatlı bu ba'den miner il li min hakkın ev dalaleten min hüden kâne ke ivalidim mütaabidim ama. İbn Mesud radıyallahu anhuma'dan rivayet edilmiş bir hadis şerif, müjdeli bir hadis şerif tabii efendim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz diyor ki: "Ben haraca kim ki çıkar? Nereden çıkacak? Yani kabilesinden, yurdundan, yerinden, evinden, bankından çıktı bir insan için yaptığı bu ba'den minel ilim. İlimden bir bölüm öğrenmek isteğiyle. Yani bir şey öğreneyim. Şu kadar, bütün ilimleri insanlar öğrenemez. İlimler sonsuzdur insanın aklı da yetmez, ömrü de yetmez. Ama bir bölümü öğrenebilir. Herkes bir konuda bitahsız oluyor. Hatta insan bazen bir mesleğin bir parçasını öğrenmek için uzun seyahatler yapıyor. Adamın fabrikası var. Fabrikasında bir sıkıntısı var. Bir sorunu var. O sorunu çözmek için kalkıyor. Almanya'daki bir fuara geliyor. Orada kendi cinsinden, kendi fabrikasının yaptığı işi yapar bir iş yerine gidiyor, orayı inceliyor, çözüyor, geliyor memleketine, fabrikasını güzel çalıştırıyor. İlimden bir bölüm öğrenmek için yerinden, yurdundan bir insan çıkarsa ama tabi ilimler çeşitli. Ben şimdi fabrika misali verdim ama asıl o önemli değil. Ee, Peygamber Efendimiz min hakkı. Efendim bu öğrendiği ilimle bir e, batılı Efendim, reddedip, batıl olduğunu anlatıp, hakkı ortaya çıkarmak için, hakkın üzerine çökmüş yanlışlığı kaldırmak için, hakkı ızhar etmek için, batılı etmek için ilim öğrenirse. Başka? Ee, ve ev dalal efendim bir sapıklığı ortadan kaldırmak için hidayeti mi öğretmek için? Hidayet ne? Doğru yok. Hidayetin önüne çıkmış olan hidayetin tanınmasını bilinmesini doğru yolun bilinmesini tanınmasını engelleyen Efendim bir dalale bir sapıklığı anlatıp bak bu sapıklıktır yanlışlıktır sapkınlıktır saplantıdır gayrı ilmidir yalandır yanlıştır diyecek Efendim doğru yolu gösterecek yanlışlığı anlatmak için bir, ilimden bir bölüm öğrenmeye e, niyet ederek insan yerinden, yurdundan, evinden, parkından çıkarsa, bak iyi niyetle yapıyor yani şu işini, e, gurbete gidiyor, bir şeyler öğrenecek, dine yardımcı olacak. Hidayetin, doğru yolun açıklanmasını sağlayacak, hakkın, gerçeğin öğrenilmesini sağlayacak, batılın reddedilmesini, dalaletin ortadan kalkmasını sağlayacak. O zaman, kâne, ke ibadeti müteatbedin, erbâine âni. 40 yıl yana yakıla, aşk ile, şevk ile, gözyaşı ile ibadet eden bir abidin ibadeti kadar bu insan sevam Demek ki bu hadis-i şerifte ilmin de ana gayeleri bize işaret buyurulmuş oluyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tarafından. Yani insan ilmi fiyaka satmak için, kendisine alkış toplamak için, mevki sağlamak için, dünya menfaati sağlamak için öğrenme. Bilim için öğrenilir? Batılı reddetmek için. Dalaleti ortadan kaldırmak için. Sapıklığı engellemek için. Gerçeği anlatmak için öğrenilir. İşte tabi insan gerçeği öğrenirse, hakkı öğrenirse, hidayeti, hak yolu, doğru yolu öğrenirse bu öğrendiğini anlatacak. Bu doğrudur, bu yanlıştır. Efendim, e Allah'ın rızası şuradadır, Efendim gazabı şöyle yaparsan gelir. Allah şöyle yaparsan sever. Böyle yaparsan kahreder, mahveder. Allah'ın efendim sevdiği kullar şunlardır. Mümin kullardır, doğru kullardır, abid kullardır, merhametli kullardır. Efendim başkasının hakkını yemeyen kullardır. Efendim Allah'ın sevmediği kullar da işte zalim kullardır. Kafir kullardır, müşrik kullardır, hak yiyen kullardır, zulmeden ezen, efendim, insanları zarara uğratan, eza cefa veren insanlardır. Anlatacak bunları. Yani, bir alim bunları anlatacak ki toplum e, şeye ersin, efendim, düze çıksın, gerçeği bulsun, mutluluğa ulaşsın. Şimdi eski çağın büyük düşünürleri, filosof, hakim, bilge. Yani çok derin efendim aklı olan, fikri olan insan. Mesela Eflatun diyoruz, Aristo diyoruz. İşte kitaplarda meti yapılıyor filan. Tabii bir insanın hakiki kıymeti Allah indinde imanıyladır. Yani imanlıysa kıymetlidir, imansızsa kıymeti yoktur. Şimdi o alimler eski devirde yani devlet nasıl idare edilmeli filan diye düşünmüşler. Devlet kim idare çek yani toplum var, e, toplumun yönetilmesi lazım, teşkilat lazım, idare lazım, idarenin de başına birisinin geçmesi lazım, birilerinin geçmesi lazım. Yani bu idare nasıl olacak? Olugarşi mi olacak? Monarşi mi olacak? Bir zümre mi hakim olacak? Tek bir kişi mi hakim olacak? Asker mi hakim olacak? Halk mı hakim olacak? E, asiller mi hakim olacak? Tarih boyunca bunların hepsi olmuş bitmiş. Ruhban mı hakim olacak? efendim. Şimdi o eski felsefeler ne demişler? Adimler, adimler hakim olsun. Neden? Adim her şeyin doğrusunu bilip doğruyu gösterir. Ama alim olmazsa öteki e, yani iyi niyetli olsa bile tadim olur. Çünkü yanlış iş yapar. Haksızlık yapar. Kaş yapayım derken göz çıkartır budala aptal insanlar gibi. Efendim sapıyla, kaşıyla verirken sapıyla da gözünü çıkarttı efendim geri geri giderken hürmet edeyim derken mangalı devir, devirir, köşkü yakar. Yani insan aptal ve budala ve bilgisiz oldu mu çok zarar verir. Onun için bazıları demişler ki benim aptal dostum olacağına akıllı düşmanım olsun. Yani devleti kim yönetecek? Akıllı insan yönetecek. Bilen insan, mesleğinde mahir olan insan. Yeter mi? İlim yeter mi? Tabii o eski filozofların alim dediği yani aynı zamanda ahlaklı insan demek yani bilgece hareket edecek faziletli hareket edecek derdemli hareket edecek yani hem bilgili olacak hem de bilgisine uygun hareketleri efendim hayranlık uyandıracak şekilde güzel olacak yerli yerince olacak imane olacak bilgece olacak o zaman kıymeti var yoksa efendim bir insan bilgin ama efendim dinsiz imasız bilgin gibi deli kafamı bir toplumu mahvetmek için bütün o bilgisini kullanıyorum. O kıymeti yok. Topluma, insanlığa efendim e, hizmet etmek için, herkesin hayır duasını almak için, herkesi mutlu etmek için, herkese iyilik yapmak için yapacak bunu. Efendim o zaman iyi olur. İşte bak peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne güzel teşvikte bulunuyor. Kim evinden, ilimden bir benim öğrenmek için çıkarsa. Bu öğrenmekteki maksadı da Hakkı ortaya çıkarmak, batılı reddetmek, bu yanlıştır demek için. Hidayet yolunu, doğru yolu, hak yolu göstermek için. Yanlışlık yolundan çevirmek için olursa bunu öğrenmek için. Peki öğrendi ne olacak? Öğrendiğini söyleyecek. Yani Öğrendiğine göre söz söyleyecek. Alim aktif olacak. Yani e, canlı olacak, çalışkan olacak, faal olacak, ısırık olmayacak. Efendim falanca alim. daha başında bir köşe edilmiş, efendim Ege'nin, Akdeniz'in güzel bir kasabasında bir yazlık almış. Efendim orada yaşıyor. Bana ne onun ilminden? Yani kendisine kendisine yarıyor. kendine bakıyor orada. İlmiyle topluma faydalı olmuyor. Öğrenecek. Öğrendiğini toplumun istifadesine sunacak. Ve anlatacak. Bakın siz böyle yapıyorsunuz ama bu yanlıştır. Şimdi her kafadan bir ses çıkıyor. Şimdi diğer kurbette olduğumuz için uluslararası yayınlardan Takip ediyoruz. Televizyonlardan takip ediyoruz. Efendim mühim haberler de bize faksla geliyor. Türkiye'nin durumunu takip ediyoruz. Her kafadan bir ses çıkıyor. Olmaz. Her kafa, kafa değildir. Yani alimler konuşsun, cahiller sussun. Yani erbabı konuşsun, yani mütehassısı konuşsun, mütehakkı olmayan sussun. Kötü niyetli sussun, iyi niyetli olan konuşsun. Kötü niyetli, tescilli olan insan konuşmasın, sabıkalı. Adam anarşist. Geçmiş devrelerde memleketi yıkmaya çalışmış, şimdi gelmiş bir yere, o yerde atıyor, tutuyor, ahkem kesiyor, konuşuyor. ya yani sen sus, sen anarşistsin, senin maden, karanlık, çirkin, sen bu memleketi yıkmaya çalışmışsın, sen bu devlete, millete zararlı olmuşsun, sen sus, Şu konuşsun, çünkü bu adam dürüst, çünkü bu adam hakikaten saygın bir alim. Efendim, böyle olması lazım. Halim konuşacak, hakkı söyleyecek, batılı reddedecek, hidayet yolunu gösterecek, dalalet yolundan çevirecek. Direksiyon yanlış yola girmişse, Avustralya'da görüyorduk, kırmızı kocaman levha yazıyorlar. Wrong way, go back. Yani aman girdiğim bu yol yanlış yoldur, geriye dön hemen kıpkırmızı bir levha dikiyorlar. Eğer yanlış yola girmişse bir vasıta dönsün diye... Girişi olmayan yollara sadece girilmez levhası koymuyor. Bir de kocaman harflerle yazıyor böyle. Ya burası yanlış yoldur. Buraya girmişsen aklınla şaşırıp fark etmeyip hemen geri dön diye bir de yazı koymuş. E bunu söyleyecek. Wrong way, go back diyecek. Yani sen bu yolun yanlış diyecek. Türkiye Amerika'dan idare edilmiyor ki. Yani Türkiye'de alimler var. Türkiye'yi seven, düşünen insanlar var. Onların sözü dinlenecek. Allah-u Teala Hazretleri efendim, hepimizi efendim, alim eyle, alimleri seven eylesin, ilim yolunda eylesin. Her yaptığı iş ilme, ifana, akla, mantığa uygun olan e, insanlar olmayı herkese nasip eylesin. Bir de i̇bn Abbas Abbasu radıyallahu anhmadan bir hadis-i şerif daha okuyup onunla bitirmek istiyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Tatlı tatlı buyurmuşlar ki, Allah şefakini cümlemize erdirsin. Men serrahu penyekûne akven nâsi fel yetevekkel alallâhi azze ve celle. Efendim, diyor ki Peygamber Efendimiz, insanların en kuvvetli olmayı kim istiyorsa, ben istiyorum, siz de istiyorsunuz. En kuvvetli olsa diye. Yani zayıf olmayı kimse istemez. Zayıfı ederler. Kuvvetli olmak iyidir insanların en kuvvetli olmayı kim istiyorsa aziz ve celil olan Allah'a tevekkül etsin. Yani efendim Allah'a tevekkül ne demek? Allah'a dayanmak. İşte Allah'a ısmarlamak. Allah'tan korkmak. Allah'a dayanıp hakkı söylemekten çekinmemek. Böyle insan en kuvvetli olur. Neden? Allahu Teala Hazretleri kendisine tevekkül edenleri korur ve kuvvetlendirir ve başarıya ulaştırır. Şimdi eee şeyde, Düzce'de şey açılıyor bir otomobil fabrikası açılıyor. Efendim Enver Bey diyor ki, e, işte biz hayata atıldık şöyle dedik, böyle dedik. Efendim bizim karşımızdaki şahıs da sordu ya senin arkanda kim var? Yani şu işe atılıyorsa ama arkanda kim var? Allah var dedim diyor ondan sonra da diyor ki yani başkasına dayananlar büyük zenginlerin isimlerini şuna dayanan bu buna dayanan hepsi efendim işlerinde başarılı olamazlar ama Allah bizi başarıya Allah ulaştırdı diyor yani Allah'a dayandık diyor tatlı tatlı hoşuma gitti televizyonda onu seyrederken hayırlı olsun tabii o şeyde fabrikada ama o açılış da güzeldi yani. Hem reis cumhurun, hem başbakanın, hem başbakanın yardımcısının, bakanların karşısında e, güzel bir şey oldu. Yani Allah'a dayanırsa insan en kuvvetli olur, tevekkül ederse Allah ona yardım eder. Mühmalar Allah'a dayanmaktır. Allah'a dayanan başarıdan başarıya koşuyor. Allah hepimize yardım eylesin. Selam Aleyküm ve rahmetullah ve Berekendir.